Kardeşlerim, bütün İslam alimleri Allah kendilerinden razı olsun sohbetlerine hutbet hace diye meşhur olan bu sözlerle başlayıp akabinde Allah Azze ve Celle'nin ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayetiyle sözlerine giriş yapmışlardır. Allah kendisinden razı olsun İbn Abbas bu ayetin tefsirinde her sözde her işte her amelde yani ben cinleri ve insanları her sözde her yapılan işte senden sudur olan her amelde Allah'ı ululaman için yaratıldın diye tefsir etmiştir biz yaratılan kullar Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi Allah Adem'i Adem'in sulbünden Kıyamete kadar gelecek bütün ruhları Çıkarmış ve onlardan ne almıştır Bir ahit almıştır Bu ahit neydi İlahlık mı Rab mı Rablığın değil mi Çünkü ilah Rab Birbirinden farklı şeylerdir Bütün kainattaki Canlı olan her şeyi Bir araya getiren nedir Toplayan Rabdır. Ayıransa nedir İlah'tır Rab efendidir yediren, içiren terbiye eden aleyküm ama ilahsa ibadet ettiğin varlıktır aynen kıyamet gününde de Allah azze ve celle ne diyor kim dünyada kimi razı etmeye çalışmışsa gitsin ücretini ne yapsın ondan istesin diyor ama Rab'lıkta böyle bir şey nedir? Yok söz konusu değil. Çünkü Rab yarattığı her şeyin ihtiyacını anında bilip anında giderendir. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki Her doğrulan çocuk fıtrat üzerine doğar. Fıtrat nedir? Nedir Fıtrat. Bu kelimeyi güzel bir öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü çok çok kullanılan kelime değil. Bizler de kullandığımızda değil. Fıtratın icabı Rabb'ı bilme, yaratılışın icabı ise birleme deriz. Bu da yukarıda bir söz. Fıtrat kelimesi aslında birçok manayı içinde toplayarak gelen bir kelime. Aynen iman dediğimizde belki 3-4 tane harfin dizildiği bir kelime ama manası nedir? İçinde birçok bilgiyi ne yapıyor? Barındırarak geliyor. Fıtrat üzerine derken Allah Azze ve Celle'nin seni yaratırken birçok huyla hasletle donatıp da göndermesi. Yani emir ve nehilere teslim. Veyahut biraz daha içini açarsak yiyeceği dediğinde yiyecek bir ağız onun gideceği yol eritecek bir mide veyahut gör dediğinde görecek bir göz işit dediğinde işitecek bir kulak vermiştir. Ve bunların yanında da insana Allah Azze ve Celle birçok huy dediğimiz şeyleri ne yapmıştır? Donatmıştır. Yani aynen insanın bir iskeletini onu ören lifleri, kasları bir de etten duvarını düşünün ve bunları iyi veya kötü kılan tutumlu tembel, müsrif, cimri dedirten kendisinden sudur eden neler vardır? Kuyular hasletler vardır. Mesela Allah Azze ve Celle insanlar arasında iletişim kurmak için ne yapmıştır? Bir dil vermiştir değil mi? Ama bu dil her şeyi konuşur mu? Konuşur. Bir ihtiyacını, bir kızgınlığını, bir şeyini gündeme getirir ama bunların yanında Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan ya hayır konuş ya da sus diyor. Gıybet etme. Tecessüste bulunma. Yani lazım olmayan şeylere burnunu sokma. Yalan söyleme. Dürüst ol. Zalimin karşısında hakkı konuş değil mi? Nankörlük yapma gönül kırıcı konuşma yani o kadar çok şey yüklenmiş ki bunları hep biz ne yapıyoruz dindeki kaidelerle alıyoruz ama dine gelmeden de insanların arasında terbiye dediğimiz veya görgü kuralları dediğimiz şeyler yok mu var mesela büyükler varken küçükler konuşursa çocukları kınarlar mı muhakkak kınarlar ama günümüzde değişmiş mi bu değişmiş Mesela Allah Resulü ve Vesselam'ın ashabından birkaç kişi Medine'ye gidiyorum. Yahudilerin hurmalıklar oraya gidiyorlar. Bir arkadaşını kuyunun yanında bırakıp gittiklerinde döndüklerinde onu orada öldürülmüş buluyorlar. Hemen ve Selam'a geldiklerinde söze küçük başladığında Allah Resulü ne diyor? ve Vesselam büyüğünüz varken küçüğünüz konuşmasın. Önce büyük konuşuyor. Büyükten sonra sıra küçüğe geldiğinde söz hakkı verilince konuşuyor. Bak din de bunu ne yapıyor? Kayıt altına alıyor. Şimdi boş konuşma, yalan konuşma, varayava konuşma veya büyüklerin olduğu bir yerde küçüklerin konuşması nelere yol açar? Hiç düşündünüz mü? Mesela Müslüman birisi yalan konuşsa ne olur? Birine ayet anlatsa, birine hadis anlatsa, nasihat etse, doğru söz söylese tesir eder mi? Eder mi? Etmez. Öyleyse davetçilerin ilk vasfı nedir? Dürüst olmaları. Aynen bunun gibi kardeşlerim bugün e, sohbetimize mevzu olan kelime haya duygusu. Yani bizde var olan bir haya duygusunu şöyle alıp bir işleyelim elbette ki bu duyguyu birçok zaman ne yaparız? Tadarız. Öyle değil mi? Her şeyin bir lezzeti olduğu gibi bu duygunun da bir lezzeti var mıdır? Vardır. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında o müminlerin kalplerinin diyor titreme vakti gelmedi mi? Demek ki müminin Allah korkusundan kalpleri titriyor mu? Titriyor. Aynen bunun gibi veyahut da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu üç şeyi yapan imanın lezzetini bütün damarlarında ne yapar? Hisseder diyor. Yani insanın çok sevdiği bir yemek olur. Çok sevdiği bir tatlı olur veya içecek olur. Bunları elde ettiğinde, yediğinde yani yüzüne bile, gönlüne bile, oturuşuna, yatışına, konuşmasına bile bir değişiklik gelir değil mi? Aynen bunlardaki aldığınız lezzeti imanda da ne yapmanız? almanız gerekiyor Allah'ı ve Resul'ü her şeyin üzerinde sevme veyahut Allah için sevme Allah için buğz etme veyahut İslam'a girdikten sonra küfre girmektense ateş, küfre girmektense ateşe girmeyi tercih eden insan imanın lezzetini ne yapıyor? bütün damarlarında hissediyor demek ki kardeşlerim bazı lezzetler var bu lezzetleri de alabilmek için insanın iman ettiğinin farkına varması gerekir. Hiç Allah korkusundan kalpleriniz titredi mi? Hı? Mesela bir insanın babası ölür, ne kadar üzülür değil mi? Veyahut bir yakını, bir çocuğu hasta olur veya elindeki bir şeyi kaçırır, çok çok silkelenir. Aynen bunun gibi hiç Allah korkusundan böyle silkelendiniz mi? İnsan şöyle bir kendini ne yapması? Kontrol etmesi gerekir. İşte Haya da özü fıtratta olan insana imanla birlikte verilen iman arttıkça kendisi ve etkisi de artan iman azaldıkça kendisi ve azaları da azalardan azalan bir örtüdür. Anlatabildim mi? Haya, haya fıtratta olan yani bilinen bir huy İnsana imanla birlikte verilen mesela haya güzeldir ama kadın da bambaşka. Onu sorma diyor aleyhissalatü vesselam. Hepimizde bir utanma duygusu var mı? Var. Ama imanla değer kazanan bir huy bu. Anlatabildim mi? İman arttıkça insandaki haya duygusu da ne yapıyor? Artıyor. İman azaldıkça bu insandaki haya örtüsü de ne yapıyor? Azalmaya başlıyor. Haya ilk olarak Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ve yasaklarını yerine getirmekle ondan hakkıyla korkmakla Allah'tan haya etmekle olmalıdır kardeşlerim. Mesela bütün peygamberlerin kavmine söyledikleri bir söz var. Neydi bu? Utanmadıktan sonra istediğini yapıyor. Yani Allah'tan korkmadıktan sonra istediğini ne yap? Yap. Demek ki haya ilk defa Allah'tan olacak. Allah Azze ve Celle'den utanmayan bir insana ne yapabilirsin ki? Demek ki öğrenilen emir ve nehilere karşı Müslümanın ne yapması? Duyarlı olması ve Allah'tan gereği gibi haya etmesi gerekir. Haya insanı insan eden insanı da olgun eden bir duygudur. Yani bir ağaçta bir meyve düşünün. O meyve olduğunda elbette çekicidir, güzeldir ama ham olan bir meyveyi yediğinizde boğazınıza durur mu? Zarar verir mi? Ama olgunlaştığında onun tadına sorma değil mi? Mesela bir e, şeyden örnek vereyim. Belki daha net olur. Bir Trabzon hurması diye bir meyve var şöyle büyük. Tam mevsimi zaten. Bunu hamken yediğinde ne olur? İnsanın ağzının içi keçe gibi olur değil mi? Hayatta bir daha yemez onu. Ama bir de olduğunda yiyin. Baldan tatlıdır. Bu da nedir? Hayada aynı böyle ham ve olgun meyve gibidir. Hayada İnsanın aynı zamanda bir süsüdür kardeşlerim. Allah'ın insanda görmek istediği en güzel haldir. Ve Allah Azze ve Celle kitabında Allah'tan korkanlar takva sahipleri elbette cennette pınarların başındadır. diyor. Şimdi öyle vasıflar vardır ki bunlar işte müminlerin vasıflarıdır. Öyle vasıflar vardır ki bunlar da facirlerin veya münafıkların vasıfları deriz. Hayasızlık kimin vasfıdır? Müminin mi yoksa facirlerin mi? Kimin? Müslümanın hayasız olmaması gerekir değil mi? Haya müminin önde gelen vasıfları olduğu gibi hayasızlık da facirin, fâsın, münafığın hasletlerindendir kardeşlerim onun için her müminin hayalı olması gerekir ve haya aynı zamanda Allah'ın insanda görmek istemediği her türlü kötü huydan da uzak durması arınması manasındadır şimdi Allah Azze ve Celle'nin sevdiği hoşlandığı bir şeyi bir Müslüman ne yapması kendi bedeninde zuhur edip onu aynı zamanda da topraklara zuhur etmesi için çalışması gerekir değil mi? Allah'ın sevmediği, hoşlanmadığı bir ameli ne kendi bedenimizde tutacağız ne de yaşanan ortamda ona razı olacağız. Allah Resuluna gelince Ali ve vesselam imandan bahsederken hepiniz okumuşsunuzdur veya duymuşsunuzdur. İman 70 küsur şubedir. En üstünü La ilahe illallah yani tevhid En ednası Yoldan insanlara Eziyet veren bir şeyin izale edilmesi Hayada imandan Bir şubedir diyor Bakın imanı anlatırken O hadis şerefte Bununla ne yapıyor? Özdeştiriyor Bir şey imandansa Onu korumak Esasında nedir? İmanı korumaktır değil mi? Haya imandan bir şube ise o hayanın korunması senin aynı zamanda imanını korumaya kadar ne yapıyor? Götürüyor. Eğer sen hayana dikkat etmiyorsan bunu zıttıyla yakala şimdi imanının korunmasına da ne yapmıyorsun? Dikkat etmeyerek imanını zayıflatarak belki Allah muhafaza bir gün hayasızlığın sonucunda kalbin mühürlenmesine kadar ne yapıyor? insanı götürür. Onun için kardeşlerim onun yıpranması, erimesi imanın yıpranması ve erimesi demektir. Doğru. Önce bunu yakalayalım. Yani hayanın artması senin demek ki imanının artmasına hayanın yıpranması, erimesi ise ne oluyor? İmanın imanın erimesine ve yıpranmasına sebep oluyor. Onun için kardeşlerim Hayanın çokluğu imanın güçlüğüne Hayanın zayıflığı ise imanın zayıflığını getirir Bu da şimdi neyi gösteriyor? Sağlamayı Eğer gözüne dikkat etmiyorsan Sözüne dikkat etmiyorsan Düşüncelerini kontrol altında tutamıyorsan Bunlarda ne var? Bir sıkıntı var Bu da nedir? Allah Resulü ve Vesselam Vücutta bir et parçası var diyor bu düzeldi mi? Her şey düzeliyor mu? Bu bozuldu mu? Her şey bozulur. Dikkat edin bu et parçası nedir? Kalptir diyor. Ve Müslüm'ün 144 no'a rivayeti yanlış hatırlamıyorsam. Aleyhissalatü vesselam fitneler diyor kalbe hasır çubukları gibi ne yapar? Arz edilir. Hasırı biliyorsunuz değil mi? Hem böyle hem böyle hem çaprazlamasına her taraftan örülen bir lif işte fitneler insana her yönden böyle ne yapıyor? Gelebilir. Bir korkuydu, bir istekti, bir dünyalık şeydi. Onda var da bende niye yoktu? Niye benim başıma bu geldi? Niye şöyle oldu? Veyahut onun kızı var da benim niye yok? Onun oğlu var da benim niye yok? Benim niye çocuğum yok? Artık her yönden böyle ne yapın? Bir kader yönünden bir iman, bir İslam, bir rızık, bir güzellik, bir çirkinlik, bir hastalık her yönden ele alın hangi fitne senin kalbinde yer buluyorsa o ne yapıyor bir nokta koyuyor o noktalar birleşince ne yapar şimdi düşünün şuradan önümüze bir engel koyalım arkasında da birisi dursun o engel de onu kapatsın onu görebilir misiniz veyahut da kulağınızı tıkayın beni duyabilir misiniz aradaki bu engel senin hakka gitmene ne yapıyor engel olabiliyor ve senden bir hayasızlık gündeme gelebiliyor. İşte bu aradaki engellere dikkatli olup imanın erimesine ve yok olmasına mani olmalıyız kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam deminki söylediğimiz hadiste olduğu gibi İmam Bukhari naklediyor. Tabi Müslüm'de diğerlerinde de var. Utanmadıktan sonra dilediğini yaptı. Yani utanmıyorsan dilediğini yap hadisi Hayanın yani utanma duygusunun bizi birçok yanlıştan ve batıldan koruyacağını haber veriyor. Utanma duygusu insanı ayakta tutan en erdemli duygulardandır kardeşlerim. Bu duygu erimeye başlıyor ise müminlerde önce yanlışta normalleşme sonra yaptığının doğruluğuna inanma, sonra onu savunma ve daha sonra da onun bir inanç ve iman haline getirme duygusu yer alır. Tekrarlayayım mı sözümü? Eğer bu duygu erimeye başlamışsa önce yapmış olduğun bir yanlışı normal görme sonra o yaptığın hal ve hareket her neyse erimeye başladığı noktada onu artık doğru görme ve artık buna iman ve inançta bu şekilde hareket etmeyi getirir. Hani derler ya, ya bunca şeyi bilen bu adamlar, bu kadar şeyi de tahsil etmiş. Hala nasıl böyle gidiyorlar derler ya. İşte burada hayasızlık yapmış ve o yaptığı hayasızlığı normal görmüş ve o normal gördüğünü gördüğünü zamanla ne yapmış? İman etmiş artık onun doğru olduğuna kanaat etmiş. İşte bu da ne yapmış? Onun haya duygusunun eriyip yıpranmasına ve hakka doğru gitmesine ne yapmıştır? Mani olmuştur. Onu savunma ve daha sonra onun için bir inanç ve iman duygusu haline getirme o insanı ne yapar? Erdemliğini götürür. Demek ki hayanın korunması sonuç itibarıyla imanın ve onun uzantısı olan amellerin ne yapıyor? Ve aslında ahiretin korunması anlamına geliyor. Anlatabildim mi? Demek ki insanın hayatını muhafaza etmesi aynı zamanda imanını aynı zamanda da ahirete olan imanın korunmasına kadar ne yapıyor? Sebep oluyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Onun için kardeşlerim, ha'ya bizde çok çok önemli duygulardan bir tanesi olduğu için ben de sizinle yaptığım ilk derse bunu mevzu kıldım. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Ha'ya belki de duyguların içinde, alınan bu lezzetlerin içinde en önemlilerinden olduğu için bir müminin de bu duyguya çok çok dikkat etmesi gerekir. Ve dinde gelen naslara baktığımızda kardeşlerim ümmet içinde ilk kalkacak duygulardan bir tanesi de hiç şüphesiz haya duygusudur. Çok çok önemli olan müminin süsü elbisesi olan ve imanda doruğa götüren haya yoksa iman da yoktur denilen sözde ve ümmet içinde kıyamet alametlerinden bir tanesi de ilk kalkacak duygulardan bir tanesi de neymiş? haya duygusu. Ve hatta kıyametle alakalı vakaları okuduğunuzda en son kıyamet kimlerin üzerine kopacak? insanlar diyor yeryüzünde hayvanlar gibi çırılçıplak dolaşırken onların üzerine ne yapacak kıyamet kopacak diyor. Düşünün insanlar Artık hayasızlıkta o kadar ileriye gidecekler ki, o kadar duyarsız olacaklar ki, ne utanma, ne sıkılma, hiçbir şey ne yapmayacak, kalmayacak. Bir insanın iman etmeden önceki hayatında, eğer fıtratı bozulmuşsa kardeşlerim, ne olur? Eğer bu fıtrat bozulmuşsa, utanma duygusunu onda bulmak mümkün değil. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sizin diyor cehalette ayak takımınız biliyor musunuz diyor İslam'da da ayak takımıdır. Sizin cehalette önde gidenleriniz İslam'da da önde gidenleriniz diyor. Allah hepimize hayır versin. Önce insanın kendini bilmesi kendi duygularını kontrol altına alması bunun üzerine İslam'ı bina etmesi o insana ne yapar? Çok çok güzellikler getirir. Ama hayasız, utanmaz, arlanmaz, hiçbir şeyden doymayan, insanlara sürekli kötülük yapan ne yaptığı belirsiz bir insanın İslam'da üzerinde ne yapar? Sırtardığı gibi bu sefer insanlar kötülerken onu mu kötüler, İnsanı mı kötüler? Ne yapar? şuna bak ya hacca gitti yaptığına bak. Şu sakallıya bak. Şunun ticaretine bak. şu ağzından çıkana bak. Yani hep kötülenen İslam'dır insan değil. Onun için kardeşlerim kendimize o kadar çok dikkat edeceğiz. O kadar hayal olacağız. Allah'tan korkacağız ki Allah'ın dinine karşı da ne yapılmasın söylenmesin. Ancak iman kişinin içine aktıkça ona imanla birlikte Haya duygusu da verilir ki imanını korusun, onu güzel bir elbise gibi üstüne örtsün. Demek ki haya neyle artıyormuş? İmanla. İman neyle artıyor? Salih amellerle. İnsanın dinini öğrenerek hayatını sıkı sıkıya geçirmesiyle. Peki bu noktada ifrat ve tefritte olan insanlar var mı? ilim edip amel etmeyip gaza, gazabı uğrayanlar kim? Yahudiler değil mi? İlimsiz amel ederek dalalete düşenler kim? Hristiyanlar. İnsanlar da bu konuda ilim edip amel etmezse amelsiz ilim ederse bu konuda da dalalete ne yapar? Düşer. Onun için iman kişinin içine aktıkça hayası da ne yapar? O nispette artar. Allah imanı artıracak hal ve hareket nerede bulunanlardan eylesin. Şimdi haya neden erir? Bir şeyi güçlendiren durumun hali zıttı, onun erimesine zayıflamasına yol açan bir durumdur. E, i̇man direkt hayayla bağlantılı olduğuna göre İmanı zayıflatan her şeyde ne yapar? haya duygusunu azaltır salih ameller imanı artırdığı gibi insanın yapmış olduğu küfür fısk, fucur da imanın zayıflamasına yol açan her şeyde hayanın erimesine ne yapar? yol açar peki burada hayanın erimesine yol açan birer örnek verebilir misiniz? herkes şöyle bir düşünsün mesela gözü korumama başka dili korumama başka nefse dikkat etmeme insanlarla ilişkiye dikkat etmeme ana babaya asi olma değil mi Yani sırasıyla böyle saydığımızda ne olur elinden kaçırdığına üzülme ah vah etme kaderine razı olmama Allah'ın verdiği malı hakkıyla yerine getirmeme infak yapmama zekat vermeme Allah'ın dinini davet etmeme dedikodu yapma gıybet etme aklınıza ne gelirse bunlar ne yapar hayanın erimesine hiç mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor Tecesüz etmeyin Tecesüz nedir Müslümanın gizli hallerini araştırıp İnsanlara ifşa etme Tecessüs bu haram mı? Haram Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayıp bile olsa günah bile olsa Onun ayıbını Araştırmayın insanların arasında ne yapmayın Yaymayın diyor mu? Şimdi bu işlenen suç Veya ayıp kime karşı? Allah'a karşı Allah Resulü'nün diliyle bize Araştırmayın diyorsa Sen niye araştırıyorsun? bu utanmamazlıktan ve hayanın o noktada körelmesinden kaynaklanıyor bak hemen bu noktada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sende bu duygu var mı nasıl bastırırsın kim diyor bir kardeşinin ayıbını örterse Allah da kıyamet günü senin bütün ayıplarını ne yapar örter ama belaya bak şimdi orada hayasızlık mı yaptın sen diyor birinin ayıbını getir ifşa edersen Allah da senin bütün ayıbını insanların içinde deşer, döküverir diyor. Bak bu da nedir? Bunun belalarındandır. Demek ki iman eriyorsa hayada ne yapıyor? Eriyor. İman güçleniyorsa hayada ne yapıyor? Güçleniyor. Şimdi hayanın erimesine sebepler var. Bunlardan bir tanesi kardeşlerim. Nefsi şımartarak yaşamak en büyük belalardan bir tanesi bu. Yani nefsin nefsi şımartarak yaşama Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizlere öyle bir nefis vermiş ki nefis her zaman kötülüğü emrettiği gibi nefis her zaman canının istediği şeyleri ister. Şunu görür benim olsun. Şu olsun şöyle olsun. Şuraya gideyim. Rahat yaşayayım. İşte şöyle şöyle yapayım. Her zaman ne yapar? Bir şeyleri ister. İşte bu kişinin hayasını yaralayan, hatta çok ileri gittiğinde hayasının bile yırtılmasına yol açan nefsin şımartılmasıdır. Onun için nefsi dizginleyecek, bol bol salih amel işlememiz gerekir. İnsanın nefsine verdiği tavizler, nefsine mutlak anlamda tabi olduğunda, yani o nefsini, hevasını, ilah edineni görmedinni işte burada ne yapar? Son bulur. Eğer nefsine gereği gibi dizgin vurmazsan mesela bir örnek vereyim de daha rahat yakalansın inşallah. Ali Selatü vesselam otururken asabından bazılarının gelen ganimetlere böyle iştahla baktığını görüyor. Birçok mal geliyor. Neye bakarsan bak Gözün sana Hasretle geri gelecek diyor. Yani onlar senin olsa bile Öldüğünde ne yapacaksın Bırakacaksın diyor. Veyahut Damadı Ali'nin kendisine düşen Kızıl develeri böyle iştahla Yaymaya götürdüğünü görünce Ya Ali Senin bugün Bir insanın hidayetine Vesile olman Şu malik olduğun kızıl develerden daha hayırlıdır diyerek o duygunun onda körelmesine sebep oluyor veyahut kızı Fatıma'nın elinde iki tane altın bilezik görünce ey kızım Fatıma ben senin kolunda ateşten iki halka görüyorum diyor ne yapayım babacığım götür Medine'nin çarşısında bozdur infak et daha sonra Fatıma'ya rastladığında ne yaptın kızcağızım diye soruyor babacığım götürdüm Bozdurdum infak ettim. Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyor. Altın takmak haram mı? Kızıl develere sahip olmak haram mı? Gözünün gördüğü bir şeyler istemek haram mı? Değil. Ama bakın bunlara hırslan bakma insanı birçok belaya ne yapabiliyor, götürebiliyor. Allah Resulü ve Vesselam en yakınlarını bunu söylüyorsa biz de ona yakın olmak istiyorsak nasihatleri düzgün tutmamız gerekir. Veyahut Medine'de dolaşırken birinin ikinci kata ev çıkıp yaptığını görüyor. Tabi bu hadisleri bu rivayetleri söylüyoruz ama artık ne kadar anlaşılır günümüzde bilmiyorum. Hani bazı şeyler güncel oluyor bazıları geri oluyor ya ta gerilerden oluyor artık bu rivayetler. Birlerine göre bir bakıyor bir ev iki katlı hepsi tek bu kimin diyor işte falanın hemen o geliyor selam veriyor aleyhissalatü vesselam selamını almadan gidiyor ne oldu ki diyor ne yaptık diyor vallahi diyorlar dolaşıyordu bu ev kimin işte filanın dendi sen de gelince gitti adam hemen o yaptığı evi ne yapıyor yıkıyor insan için bir ev yeterli Hatta örtü için bile bir yorgan senin için bir yorgan ehlin için bir yorgan da misafir için. Öbürü şeytanındır diyor. Veyahut kişi kabre girdiğinde üç şey müstesna amel defteri ne yapmaz? Kesilmez diyor. Salih evlat, sadakayı cariye veyahut bıraktığın vakıf. Veyahut bir sözünde Yediğin içtiğin Giydiğin eskittiğinin Hesabını ne yapacaksın Vereceksin ama yedirdiğin içirdiğin, giydirdiğini O seni ne yapacak kurtaracak diyor. İşte kardeşlerim Güzel bir hayatın Başlangıcı ta çocuk Yaşta başlar yani Ana ve babaların çocuklara Verdiği terbiye ile başlar Bozulmanın temeli de Yine çocuk yaşta Başlar onun için alimlerimiz Allah kendisinden razı olsun. Çocuk eğitimi es seçimiyle başlar diyor. Yani çocuk doğduktan sonra nasıl eğiteyim değil. Çocuk eğitimi es seçmeyle başlar diyor. Eğer anne veya baba hayalı insanlarsa o çocuk da ne yapar? O ortamda yetişmeye başlar. Eğer birinden biri bozuksa çocuğun bozumu da nedir? Anne ve babanın evlenmesiyle neslin bozulması başlar. İşte bu bozulmanın önüne geçebilmek için önce herkesin kendini kontrol edip düzeltmesi gerekir. Ve haya ve edep örtüsünün kişinin üzerinden hiç çıkarılmaması gerekir. Haya her nefsin arzularına karşı insanı ne yapar? Korur. Hem de olgun bir şahsiyete sahip olmasına vesir olur. Hem de kişinin Allah indinde salihlerden yazılmasına yol açar nefsini şımartmadan yaşayıp haya örtüsüne bürünenlere selam olsun demek lazım demek ki insan her şeye gönlünü ne yapmayacak meyletmeyecek eğer her şey benim olsun tipinde bakarsanız Allah muhafaza Kur'an'da bir Karun'un misalini okuduk mu bir firavunun bunlar hep ne yaptı doyumsuzlaştılar bir tanesi ne dedi? Bu benim kendi kazancımın karşılığı. Battı mı? Bir tanesi ne yaptı? Senin Rabbun da kimmiş diyerek ilahlık davasına kadar gitti. Veya surede baktığımızda iki kişinin tarlaya girmesini düşünün. İkisinde de diyor e, tarlasından su çıkar. İkisinin de taze yemişleri var. Ama bir tanesi ne yapıyor? Böbürleniyor. Allah bana bunu vermişse başkalarını da verir. Hayayı ne yapıyor? Yırtıyor. Öbürü ne diyor? Öyle deme. Malına girdiğinde yani tarlana girdiğinde maşallah Allah ne güzel yaratmış desene suyunu çeker de aramakla bulamazsın. Çardağını başına geçirir de yardımcı da ne yapamazsın? Bulamazsın diyor. Şimdi hayalı insanların etrafındaki insanlar mı iyidir? Hayasız insanın etrafındakiler mi iyidir? Hangisi? Hayalı bir insanın hayata bakış açısı, yaşantısı cemaattaki haliyle hayasız bir insanın cemaattaki hali aynı mıdır? Değil. Öyleyse nefsimizin her istediğine ne yapmayacağız? Meyletmeyeceğiz. Eğer meyledersek nefsimizi şımartırsak nefis hiçbir zaman doyuma ne yapmaz? Ulaşmaz. Ve şu toplumdaki birçok pisliğin çıkmasına sebep de doymak bilmeyen nefislerin azması bunları görenlerin ona mani olmaması mani olmamakla kendileri uzak dursa bile neslinin helak olmasına sebep olmaktır. Yine kardeşlerim hayanın gitmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de insanın komplekslerle yaşamasıdır. Yani insan aklı sürekli kıyaslama yaparak çalışır. Ve insan kendisini çoğu kez kendi dışındaki insanlarla kıyaslayarak ve onlara özenerek özdeşleştirir. İşte bu da onun hayasının gitmesine sebep olur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu çok iyi bildiğinden bakın ne diyor? Dünyevi konulardan sizden aşağıdakilere bakın. Malınız konusunda sizden aşağıdakilere bakın. İlminiz konusunda da sizden üsttekine bakın. Eğer bunu yaparsanız sabreden ve şükredenlerden olursunuz. Malın konusunda senden üsttekine. ilmin konusunda senden alttakine bakarsan şükreden olur musun? Senden önde birisi şuna verilen bana niye verilmemiş? Değil mi? Şunda bu var da bende niye yok? Eğer böyle yaparsan bu sende şükrü ne yapar? Götürür ve bu da senin sabrında şükrünü de götürür. Aynen Kasas suresini okudunuz değil mi? Var mı okumayan? Ya Kur'an okumuyorsunuz. Öyle mi? Kasas suresinde ne var? Karun kavminin içine bütün malıyla deptebeyle çıktığında oradan bazıları ne diyor? Şuna verilen bize de verilmeli değil miydi? Hemen mala bir istek duyuyor mu? Kim verdi ona malı? Allah ne için verdi? Herkese imtihan için. Ona verilen bize de verilmeli değil miydi? Hemen aklı başında Müslümanlardan biri ne diyor? Size verilen nimetlerin üstünde en üstünü Müslümanlık nimeti değil mi? O an için susuyorlar ve biz karını yerin dibine batırdık, malı dona fayda vermedi deyince onlar ne diyorlar bu sefer? İyi ki ona veren verilen bize de verilmemiş. Eğer verilseydi onun başına gelen Bizim başımıza da ne yapardı Gelirdi diyor Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Malı konusunda kendinden alttakine bakan ilmi konusunda kendinden üsttekine bakan ne yapar Sabreden ve şükredenlerden olur Allah böyle yapanlardan eylesin bizleri Çünkü hayata sürekli bu şekilde bakan insan Öbür türlü bakan zihni her zaman ne yapar yorulur ve her zaman yenilmişlik ezilmişlik e, duygusuna kapılacaktır ki ister istemez bu sefer inşallah bir dahaki hafta veya öbür hafta işlemeyi düşünüyor kıskançlığı ne yapacak tetikleyecek kıskandığın haset ettiğin o insan kendi yolunda giden insan ama bu sefer sen kendi rayından ne yapıyorsun çıkıyorsun kendi kendini bitiriyorsun. Adamın belki farkında bile değil bu. Ve ateşin odunu yediği gibi yaptığın bütün salih amelleri ne yapıyor? Gidiyor. Bak buradaki bir hayasızlığın senin ne yapıyor? Bütün şahsiyetinin değişmesine sebep oluyor. Peki senden gelen nesil ne yapar? Hı? O da aynısı olur. Aç gözlü olur. Ondan sonraki yani bir bela katmerleşerek gider kardeşlerim. Sen de azıcık zuhur eden senin neslinde daha fazla onun neslinde daha fazla giderek Allah muhafaza bir de senin neslinden gelen en başa geçerse bütün insanların ne yapar? Helak olmasına sebep olur. Onun için kardeşlerim bunların reçetesi mümin müminin nesidir? Aynasıdır. Kişi müminlerle birlikte oldukça kendisine ve davranışlarına çeki düzen verir ve ruhunda hayanın mayalanmasına yol açar anlatabildim mi? yani inekten koyundan sütü sağarsınız ona direkt maya katsanız yoğurt olur mu? peynir olur mu? ne yapmaz? onu bir kaynatırsınız kaynattıktan sonra mayayı koyar o ısının belli bir dönem durması için iyice sarar mayalanmasına dikkat edersiniz sonra güzel bir yoğurt olur değil mi? İşte hayanın da mayalanması o kişinin müminlerin içinde yani iman edip imanın gereği amel eden insanların içinde yaşaması hayanın da onda ne yapması mayalanmasına yol açar. Ancak bir sebeple müminlerden ayrılmaya başlasın artık birlikte olduğu insanların davranışı ahlakı ve hayası ona da ne yapar? Sinmeye başlar. Onun için kardeşlerim Allah hepimize hayır versin. Hayasız her davranıştan Rabbim bizleri uzak kılsın. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi hayada, takvada yarışın. Yarışanlar bunun için yarışsın diyor. Ama bunun zıttı içinde yarışanlar var mıdır? Vardır. Onlara kulak verenler var mıdır? Vardır. Öyleyse biz de ne yapacağız? müminlerin yaptığı gibi kendi nefsimize yakışmayanı başkasına yapmayacağız. Başkasına yapanı da yanımızda yaptırmayacağız. Zaten bu Müslümanın, Müslüman üzerindeki haklarından değil mi? Ama bir hayasızlık o hakkı ne yapar? Unutturur. Onun için halk arasında da çok güzel sözler vardır. Üzüm üzüme baka baka karar ederler. Hayalıysa bir insanın arkadaşı o da nedir? Hayalıdır Haya nasıl güçlenir? Haya'nın sebebi imandır dedik. Hep onun üzerinde durduk. Çünkü daha önce Tabii. Dikkat et, soğuksa kişi imanını zayıflatırsa haya da zayıflar dedik. İman güçlenirse haya da güçlenir. O yüzden hayanın güçlenmesi için önce imanın güzel bir gözden geçirilmesi gerekir. Şimdi herkes kendine sorsun bunu cevaplamasın. Ben imanı ne kadar anladım. Hakikaten iman deyince ne anlıyorum ve iman ehli deyince bu bana ne kazandırdı. Sadece yaşamış olduğumuz şu toplumda kime sorarsanız sorun ben Müslümanım der mi? Derdim. mi? Peki onlara bu söz ne kazandırdı? Giyiminde, yemesinde, içmesinde, eşine davranışında, çocuğuna davranışında, aile yapısında, konuşmasında ne kazandırdı? Ne kaybettirdi? Herkes bunun ne yapması? Muhasebesini devamlı yapması gerekir ki, güçlü bir imanda zayıf bir haya olmaz kardeşlerim. Bunu anlatabildim mi? İmanı güçlü olan insanın Hayası Zayıf olmaz Eğer bir insanın hayası azsa Kendini dev aynasında görse bile O insanın imanı zayıftır İmanın güçlenmesi ise imanı zayıflatan delikleri Tıkamakla başlar Bunlardan bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da Bizlere dediği gibi Kişi Arkadaşının din üzerinde arkadaş seçimine dikkat etme. Elbette insan çevresiyle büyür kardeşlerim. Yani muhakkak insanın etrafında küçüklüğünden geldiği şu yaşa kadar bir iş arkadaşı, bir komşu, bir yol işte bir asker, bir okul bir komşu artık her neyse bir arkadaşı var mıdır? Kader bir araya geldikleri işte bunlara ne yapacak? Çok dikkat edecek. Eğer insan Yanlış yerdeyse yanlışlar da onda ne yapar? Toplanmaya başlar. Doğru yerdeyse doğrular onda toplanmaya başlar. Düşünün mesela Riyazus Salihin'i okudunuz değil? Mi? Orada 99 kişinin bir misali var. Hatırladınız mı? Bir adam 99 kişiyi öldürüyor ve tövbe etmek istiyor. Tutuyor, ne yapayım, ne yapayım? E birine sorayım. Gidiyor birine. Diyor ki ben 99 kişi öldürdüm. Acaba tövbe etsem Allah tövbemi kabul eder mi? Ne diyor? Sen diyor 99 kişi öldürmüşsün. Mümkün değil diyor. Tutur onu dövdürüyor. 800. Ama adamın kalbinde yine bir şeyler var. Arıyor, öbürüne gidiyor. Diyor ki ben bilmem ama falan yerde bir alim var. Sen ona git. Ona gidiyor. Ben diyor yüz kişi öldürdüm. Acaba tövbe etsem Allah affeder mi? E sen tövbe ettikten sonra Allah'la senin arana kim girebilir ki diyor. Ama eğer diyor senin yaşadığın yer iyi insanlar olsaydı sen bu kadar adamı ne yapmazdın? Öldürmezdin. Sen falan yere git orada iyi insanlar var. Demek ki kardeşlerim arkadaş seçimi çok önemli. Yanlış olan bir ortamda doğru arkadaşı toplayamadığın gibi yanlış olan bir ortamda da sen de yanlışlar ne yapar birleşir ve bu yanlışlar da senin hayanın gitmesine sebep olur ve olgunluğu ne yaparsın kaybedersin hatta bir vesileyle bir yerden geçerken ya şurada yaşasak işte buranın havası ne güzel Antalya tarafında bir yerde kardeş konuşmuştu Allah hamdolsun ki dedim babam Ankara'ya çıkmış gelmiş ve suya uzak bir bölgede yaşıyoruz. Ya olur mu abi bak buranın kışı yok Bir sürü meyveleri var Birçok şeyleri var Allah'a hamdolsun ki dört mevsimi yaşayan bir yerdeyiz Bak burada tek mevsim var İnsanlarsa hayvanlar gibi yaşıyor Ve kimse, kimse de ne yapmıyor Rahatsız bile Olmuyor O hayasızlık o ahlaksızlık Onlara ahlak girmiş Senin hayalı ahlaklı davranışınsa Onlara artık ne gözüküyor Geri kalmış çağdaşlık bilmem ne gözüküyor ahlak nasıl değişiyor görüyor musunuz yanlış yerde yaşamanız yanlış insanların içinde olmanız sizin tamamen bozulmasına sebep oluyor hatta kadın erkek birbirinin karışıp hayasızca istediklerini yapmasına kadar ne yapar gitmesine sebep oluyor o yüzden bazı arkadaşlar tatile gittik nereye gittik? gittiniz işte Antalya'ya gittik Alanya'ya gittik denize gittik Ha, ahirete antrenman yapmaya mı gittiniz diyor. Antrenman yeri. Niye? Ateşe girmek için. Çünkü güneşleniyorlar iyice. Derilerini yakıyorlar ya. Ateşe ne kadar dayanırız diye. Peki denize girmek haram mı? Değil. İnsanın tatil yapması haram mı? Değil. Hayasız olması haram. Senin dikkat etmediğin bir hayasızlık hayalı olan bir Müslümanın dahi anında bozulmasına sebep olur. Bakın buna çok dikkat edin. Küfür, fısk, isyan çuh gibi böyle yayılır. Müslümanları bir yere toplayacaksın. Topladığın yerde haya edep yoksa Allah'ın istediği bir toplanma, Allah için toplanma yoksa vallahi billahi hayır getirmez. Şerden başka bir şeye sebep olmaz. Onun için arkadaş seçimine çok dikkat edin. İsterse bu dünyanın en büyük halimi olsun. Ne olursa olsun eğer arkadaşın yanlış yapıyorsa sana da yaptırır. Bir şekilde yanına gelmeyi süslü gösterir. Sen de gidersin artık hiç hoşlanmadığın şeylerden hoşlanmaya. Hiç yapmadığın amelleri yapmaya. Hiç deniz kenarına gitmesen, tatil yapmasan inan vallahi bir Müslüman gitmeyi ihtiyacı hissetmez. Git denize girenleri gör, inan hayasızlık başlar. Ve sen de arzu eder, hiç hoşlanmadığın ortama eşini çocuğunu götürürsün. Hadi insanlardan utanmıyorsun, Allah'tan da utanmıyorsun? Orada yaptığın bir hayasızlık, inan bütün yaşantına, hatta senden gelen neslin bozulmasına sebep olur mu onun için kardeşlerim kişi arkadaşının dini üzerinedir öyleyse herkes arkadaşına çok dikkat etsin arkadaş insana bazen iyilik aşılar bazen de kötülük değil mi İşte bir mümin hiçbir zaman edilgen olmamalı her zaman etken olmalı etkileyemiyorsan ne olacaksın etkileneceksin. Çünkü kötülük etkilendiğinde bulaşır. Etki yaptığında karşıdakine her zaman ne yapar? Hayır getirir. Allah hepimize hayır kazandırsın. Hayayı güçlendiren en önemli sebeplerden bir tanesi de Kur'an'ı düşünerek okuma kardeşler Bol bol Kur'an okuyun. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuduğunuzda sürekli Kur'an'dan haşır neşir Ramazan ayında hatimle meşgul ve birçok rivayette görürsünüz bana Kur'an oku. Ey Allah'ın Resulü Kur'an sana iniyor. Olsun her peygamber inen Kur'an'ı dinlemekle mükellef diyor. Ve bir sahabe Kur'an okurken her ümmetten bir şahit seni de bütün ümmetlere şahit olarak kıldık deyince yeter yeter diyerek hüngür hüngür ağlıyor mu? Nisa kaç? 41 değil mi? Bakın iyi bir Kur'an okuyuşu insana kalplere şifa verdiği gibi kişinin ahlakında ne yapar? Düzeltir. Kur'an insanın anlayışını düzeltir. Kur'an kişiyi ne yapar? Allah'a yaklaştırır. Kur'an kişiyi ahirete hazırlar ve Kur'an insana olgun bir şahsiyet ve haya duygusu verir. Sürekli düzenli olarak Kur'an okuyan birisi, Kur'anı düşünerek okuyanda iyi bir haya ve güzel bir ahlak oluşur kardeşlerim. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı neydi diye Ayşe Annemize sorduklarında ne diyor? Hem de sahabenin Kur'ası yani hafızı, Kur'anı en iyi bilen birisine sen hiç Kur'an okumasını bilmiyor diyor. Okumadın mı? Bugünkü diye utandığım kadar hiç utanmadım. Diyor. Onun ahlakı Kur'an diyor. İşte Kur'an'ı çokça okuma, düşünerek okuma insanın hayasını ne yapıyormuş? Artırıyormuş. Ve her müminin mutlaka Kur'an ahlakını üzerine almalı, olgun bir şahsiyete ulaşmalıdır kardeşlerim. Yine hayayı en çok artıran meselelerden bir tanesi, ya öğrenen olun, ya öğreten olun, ya sohbetlerde bulunun, ya da onları sevin, sonucu olmayın diyor. Bu sözü hatırlıyorsunuz değil mi? Bu çok açık bir mesaj ve çok açık bir uyarıdır. Bir Müslümanın olgun bir imana ve onun sonucu olan olgun bir hayaya nasıl sahip olacağına işaret eden, onun yerini ve yöntemini gösteren bir söz bu. Ya hoca olacaksın, ya talebi olacaksın, ya ilim meclislerinde bulunacaksın, ya da onları seveceksin. Doğru mu? Hoca olan birisi, öğrettiği bir şeye ters düşse, hemen ne der millet? Hı? Mesela Bukhari'de gelen bir rivayet var. Eee bir adam diyor cehenneme getirilir bağırsakları çıkarılır ve etrafında değirmenci merkebi gibi ne yapar? Döner. Hatırladınız mı bu rivayeti? Oradakiler gelir der ki diyor ey filan sana ne oldu? Sen dünyadayken bize iyiliği emredip kötülükten nehyetmez miydin? Adam ne der? Evet diyor ben size iyiliği anlatır ama kendim tutmazdım. Kötülükten nehyederdim ama ben beri durmazdım. İşte gördüğünüz gibi diyorum. Nasıl kıyamette bu tecelli ise günümüzde de anlattığıyla ters düşen insanlar devamlı ne yapar? Eleştirilir. Talebe ise öğrenen bir insan her zaman öğrendiğiyle ne yapar? Kendini güzelleştirir. Her zaman kendini ne yapar? Düzeltir. Ve sohbetlerde devamlı bulunan insanları düşünün. Şimdi Sohbet yaptığımız günle, sohbete ara verdiğimiz günleri bir düşünün. Yapılan ortamlardaki hayırla, hayayla, bırakıldığı, ara verildiği, herhangi bir sebeple iptal edildiği zamanlardaki haya aynı mı? Allah için soruyor. Değil değil mi? Demek ki reçete ya öğreten, ya öğrenen, ya da sohbetlerde bulunan, ya da onları seven. Onları seven muhakkak ondan ne yapar? Bir tat alır. Aldığı kadar da ne yapar? İstifade eder. Ama sonuncu evleniyor. olma. Yok. Onlardan tamamen uzak. Hani halk arasında ne olursan ol beşinci bölük olma derler ya. Hı. Artık karşı duran, yüz çeviren, düşmanlık yapan artık her neyse. Demek ki kardeşlerim. E, haya çok çok önemli. Çok önemli ve haya duygusu insanın üzerinde çok büyük tesir eden meselelerden bir tanesi ve bir mümin özellikle küçük yaşlardan itibaren eğitim sohbetlerine alıştırılırsa çocuk yaşta ve ebeveynler de bu konuda ısrarlı olursa Allah'ın izniyle o kişi Rahman katında iman ehli salih saliha insanlardan olur. Düşünün şimdi anne baba sohbetleri seven, giden, dinleyen birisi. Çocuklarsa bunun tam zıttı. Şimdi bu çocuk o insanın hayasını götürür mü götürmez mi? Şurada kazandığını o çocukta kaybeder mi? Mesela şöyle diyeyim. Müslüm'ün Kitab-ı Kader'de gelen bir rivayet var. Şurada. Salih kul kıyıya çıkınca oynayan çocuklardan bir tanesini ne yapıyor? Kafasını koparıyor. Hatırladınız mı? Hı. Ne diyor Musa aleyhisselam? Hı. Sen diyor bir çocuğun diyor oynayan sabi bir çocuğun neden kafasını kopardın? Hani sen benim işime karışmayacaktın diyor. Ve daha sonra bunu yaptın. Neden söylüyor? Onun anne ve babası salihlerdendi. Bu çocuk doğuştan kafir ruhluydu. Eğer bu şeyinde devam edeydi Anne ve babasının amelini ne yapacaktı? Bozacaktı diyor. Öyleyse hal ve hareketlerimize çok dikkat edelim kardeşler. Demek ki kişinin edepli olması, hayalı olması o insanın nesline de sirayet ediyor. Sadece kendinde değil her şeyi düşünerek bunu ne yapması? Yapması gerekir. Peki edepli, hayalı birisi ince düşünür mü? Çok ince ruhludur değil mi? ve zühd sahibi de olur mu? Yani haya'nın insana kazandırdığı birçok güzel hasletlerden nedir? Yanında gelir. Ama o haya örtüsü açılırsa birçok pislik de yanında ne yapar? Geli verir ve insan o hayasızlığı görmesi mümkün değildir. Hatta öyle insanlar vardır ki onlara hiç mi ardamarın yok derler. Yani ardamarın mı patladı derler. İşte hiç mi imanın yok? Sende hiç imanın kırıntısı da mı kalmadı manasına kullanırlar. Onun için kardeşlerim haya bir örtü salih amelse onun göstergesi ve meyvasıdır Eğer salih amel yoksa haya örtüsü de sahtedir. Salih amel yoksa bir insan istediği kadar kendini hayalı göstersin kendini kandırmaktan başka hiçbir şeyi Kardeşlerim eğitim sohbetleri insanın aynı dalgalı sularda gemisini bir o yana bir bu yana götürmesi gibidir. İçine o gemide su almaması Rahman'ın istediği hedefe doğru varmasıyla mümkün kullanan bir yol haritasından geçer. O da annenin babanın Eğitimine çok dikkat etmesi, Sohbetlere katılan insanın öğrendiği doğruları hayatına geçirmesi ve dinin emrettiğinin dışında ne görürse onlardan uzak durması insanın hayalı olmasına sebep olur. Ama şimdi yaşamış olduğumuz ortamda öyle şeyler vardır ki, ki insanın kopması da hep böyle gelir. Bir şey görür, bir şey duyar, hemen ona ne yapar? Mail eder. Hak mı, batıl mı bakmazsa, dinden emir mi, nehi mi ölçmezse, sahabenin yaşantısında da bu var mı yok mu kontrol etmezse, işte kopma budur kardeşlerim. Bu sefer insan normalleşmeden ne yapar? Çıkar. Bu sefer ne yapar? Sohbete gidiyorsa gitmez. Niye gitmiyorsun sohbete? Ya falan bana kötü söz söylüyor. Ağır söz söylüyor. E, hatıp sana güzel söz söylüyor. Git onun dibine otur. Değil mi? İşte çoluk çocuk var bunlar bana mani oluyor. E Peygamberin dokuz tane hanımı var. Hiçbiri mani olmamış. İşte gidecek durumum yok. Şeyim yok. Sahabeler cihada ayakları yalın ayak gitmiş. Kendi canını koymuş. Sense canını kurtarmak için bir yere gitmekten nesin? Acizsin. Bir yerde gel eğlenme var, karnaval var. Gelin mi? Koşarak gelir. Sabah namazında yağlı etten, kemikten yemek var. Gelin mi? Koşarak gelirsin. E namaz var. Senin ahiretini kurtaran var. Yok gelmezsin. İşte seni hakta mani alıkoyan bir şeye kulak verdiğin zaman bu sefer ne yapıyorsun? Hak'tan sapmaya. Hak sözü duymaktan beri kalırsan ne olursun? Haya gider. Bu sefer kişi bulunduğu ortamı güzel havayı koklamayı bırakırsa pis koku temiz gelmeye başlar. Ben bir zaman bir mezbaneye gitmiştim. Birkaç arkadaşla ortak olmuştuk. Elimde yaralıydı döküm içinde olduğum için yanıktı. Hani dedik, dediler ki arkadaşlar dedik değildi. Dediler ki ya yorulma. Oraya götürelim. Malı alıyoruz. Onlar kesiyor parçalıyor. Biz de getiriyoruz. Hiç yorulma morulma yok. Hangi akla uyduysam gittim. İnanın kardeşler daha o ortama yaklaştık. Daha çiftliğe girmeden o kadar ağır bir koku var ki yani tahammül etmek mümkün değil. Herkes burnunu tıkıyor. istersen kulağını tıka. Yani koku giriyor bir taraftan. Oraya gittik adamlar. Oturmuşlar. Kahvaltı yapıyorlar. Sanki bal yiyorlar. Ellerinde çaylar. Yani orada durmak mümkün değil. Adamların neşelerini bir göreceksin. Bir tanesi dedi ki ya ne biçim adamsınız. Hiçbir koku duymuyorsunuz. Yok biz hissetmiyoruz dediler. Şimdi sen oraya geldiğinde ağır bir kokuyu hissediyorsun ama adam her gün orada mesleği o ne yapmıyor kokuyu bile duymuyor mesela şu halde balıkçıda çalışan birisi dolmuşa binse ne yapar dolmuşçu bile indiriyor aşağı İn kardeşim senin kokunu çekecek halim yok diyor adamın her tarafı balık kokuyor ama adam zerre kadar o kokuyu ne yapmıyor duymuyor işte müslüman da Emrolunduğu ortamı bırakır da nehyolunan ortamlara giderse leş gibi kokar ve o kokuyu kendisi ne yapmaz? Almaz. Gittiği her yere de o kokuyu ne yapar? Taşır. Allah hepimize hayır versin. Farzlara, nafilelere çok çok dikkat edenlerden eylesin. Kardeşlerim demek ki insanın hal ve hareketine çok dikkat etmesi gerekir. Peki o bir insanda hayanın azalmaya veya yok olmasına e, sebep olan etkenlerden bir tanesi var ki e, hemen gündeme gelerek hayasızlığın var veya yokluğunu bizlere test ettirir. Bu hangi ameldir bilir misiniz? Mesela huşu diye bir duygu var. Bu hayalı olanda mı olur? Hayasız olanda mı olur? Namazda eğer huşu duyuyorsanız bu sizin çok hayalı olduğunuzu gösterir. Eğer namazda kılmış olduğunuz namazda huşu duyamıyor, huğduğunuz kaçmışsa o zaman hayalınızı bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. Onun için İbn Abbas bir gün mescide geliyor. Birinin vücuduyla oynadığını gördüğünde sağa sola baktığını gördüğünde ne diyor İbn Abbas biliyor musunuz? Bizim diyor zamanımızda yani Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında mescide geldiğimizde biz secde mahaline bakardık. Yani oradan başka yere bakmazdık ve ahireti düşünürdük diyor. Şimdi ise diyor insanlar namazda tilki gibi her tarafa bakıyor sağa sola diyor. Ve vücudunda kaşımadığı yer yok diyor. Eğer diyor kalpte diyor haya olsaydı o diyor ne yapar? Namazda da hayal olur, huşulu olurdu. Ve diyor ki o zaman diyor çarşıya çıktığımızda kimden alışveriş yaparsan yap hiç sıkıntı duymazdın. Herkes neydi? Dürüstü diyor. Şimdi ise diyor falan oğullarının dışında alışveriş yapacak kimse kalmadı diyor. Bakın bir namazdaki huşusuzluk bütün tüccarların bozuk olduğunun dahi neymiş? Göstergesiymiş. Bir namazdaki huşu insanın dürüstlüğüne de neymiş? Bir işaretmiş. Demek ki salih amel hayanın nesiymiş? Örtüsü, meyvası göstergesi. Eğer salih amelin yoksa hayada ne yapmış? Gitmiştir. Bazı maddeler var onları sayayım fazla sizleri yormayayım. Hayali insanların özelliklerine şöyle bakacak olursak kardeşlerim. Hayalı insan Allah'tan hakkıyla korkandır. Hayalı insanın imanları yüksek ve kavî olur. Amelleri zarif ve her zaman huşu'lu olur. Davranışları her zaman yumuşak ve sözleri her zaman hikmetli olur. Sözleri her zaman tatlı ve derin olur. Demek ki Allah'tan Hakkıyla korkarlar İmanları yüksek Ve kavi olur Amelleri Zarif Ve huşulu olur Sözleri tatlı Ve hep derin olur Davranışları yumuşak Ve hep hikmetli olur Üstüne başına Hareketlerine Her zaman dikkat eder Sürekli ve düzenli Kur'an okurlar. Allah'ı ve dinini her şeyden çok severler. Utanma duyguları çok yüksektir. Az konuşur ama öz konuşurlar. Kahkaha atarak devamlı gülmezler. Nefislerini asla şımartmazlar. Fazla yemez, fazla konuşmaz, fazla uyumazlar. Okumaya ve düşünmeye çok düşkündürler. Kendilerine sahabeyi hami alırlar ve sahabenin yaşadığı gibi yaşamaya gayret ederler. Ahirete bakarak yaşarlar. İnsanlara bakarak yaşamazlar. İnfaka çok düşkündürler. Yardımlaşmayı çok severler Allah için yardımlaşmada pinti cimri kendilerine müsrif olmazlar İnsanları kırmaz Hayvanlara eziyet etmezler Sahip olduğu hiçbir şeye gerçekte kendi malı gibi bakmazlar Mesela burası seninle diye sorduklarında eskilere ne derlerdi hatırlar mısınız? biz buranın emanetçisiyiz bu ev mi? E bizim misafirhanemiz burası asıl yerimiz mezarlıklar derlerdi değil mi şimdi nasıl tarif ediyorlar benim ev falan yerde dubleks şurada diyor Allah daha çok versin ama hiçbir zaman elindekiyle övünmezler iyiliği ve güzelliği severler takdir ederler çirkinlikten, utanmazlıktan uzak dururlar. Allah'ın emir ve yasaklarını önemseyerek yaşarlar. İmanlı, şahsiyetli ve hayalı olurlar. Evet kardeşlerim, bugünkü dersimiz hayalı olmaydı Haya duygusu nedir? İnsan ve bir Müslümana faydası nedir? Bunun üzerineydi. Allah anlattığımız doğrularla amel etmeyi ve daha büyük hayırlara ulaşmayı hepimize nasip etsin. Allah subhanahu ve teala her türlü şerden, kötülükten, hayasızlıktan bizleri uzak kılsın. Her türlü hayasızlıktan, çirkin işlerden bizleri uzak kıldığı gibi her türlü hayasızlık ve çirkin şeyleri de bizden lezzet almaktan beri buyursun. Unutmayalım ki güzel, temiz, leziz bir şeyden lezzet alan birisi aynı şeyin çirkin olan bir şeyi işlediğinde hayır olan bir şeyden zevk ne yapmaz? Almaz. Allah hepimize hayalı olmayı, imanlı olmayı, Tam bir tevhid ehli olmayı ve Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. <gülüyor> Subhani ki Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alem. Konuyla alakalı sorularınız varsa buyurun.